Haftanın ilk gününden herkese günaydın. Antalya'dan naz Saygı'nın kampanyasıyla başlıyoruz programımıza. Antalya Veteriner Hekimler Odası'nın verdiği kararla evcil hayvan aşı ve klinik uygulamalarındaki ücret artışıyla hem sahiplendirme yapan gönüllüler hem de sahiplenen kişiler maddi zorluklara giriyor. Sırf bu nedenden sahiplendirme yapılamıyor ve hatta biz de emanet canların klinik masraflarına yetişemez olduk. Basit bir aşı uygulamasından dahi en üst seviyeden ücret alınması hem hayvan sahiplerini hem de veteriner hekimlerimizi zor durumda bırakıyor. Ücret artışlarının durmasını ve hatta geri alınmasını istiyoruz. Bize yardım eder misiniz diyor saygın bu kampanyada. İstanbul'dan Çağlar Karamucu. Bisiklet yolları talep ediyor kampanyasında. Şehirler insanı ön planda tutarlarsa gelişirler, makineyi değil. Makineler sadece insana hizmet etmek için ve işini kolaylaştırmak için vardır. Hayatımızı işgal eden otomobillerin arasında insana da yer açılmalı. Her ana caddede bir de bisiklet yolu yani banket olmalıdır. Biz bisiklet yolumuzda araçlara ezilme korkusu olmadan işimize bisikletlerimizle gidip gelmek istiyoruz. Bizim sesimizi duy, gör ve imzala bize destek var. Bizim için önemlisin. Toplumlar birbirine değer veren insanlarla gelişebilir. Gelişmiş bir insanlığın geleceği için sen de imza ver sesimizi duyur diyor Karamocu. Özellikle bisiklet yolları için başlatmış olduğu bu kampanyasında. Armağan Kabaklı da ismi değiştirilen Adana Altın Koza Film Festivali'ne dikkat çekiyor. Diyor ki Adana Büyükşehir Belediyesi Adana'nın isminin ön plana çıkması gerekçesiyle Adana Altın Koza Film Festivali'nin isminden Altın Koza'yı çıkararak Adana Film Festivali olarak düzenlenmesini istiyor. Altın Koza'yı festivalden çıkarmak demek... Adana Altın Koza Film Festivali'nin toplumsal hafızasını yok etmek demek. Yeşil çamı var eden Kürt filmler Adana'da beyaz altın olarak nitelenen pamuk tarlalarında açan kozalardan kazanılan filmlerle yapıldı. Yani yeşil çam demek Adana demek. Adana demek Altın Koza demek. Yılmaz Güney, Yaşar Kemal, Abidin Dino, Orhan Kemal demek. Bu değişikliği halka sormadan, referandum yapmadan, meclis kararı olmadan yapmak geçici hiçbir belediye başkanının Yetkisinde değildir. çamı var eden, beyaz altın tarlalarında açan kozalardır. Bu kazalar, Altın Koza Film Festivali adıyla yalnızca Adana'nın değil, Türk sinemasının belliliğidir Adana, Türkiye halkı ve sinema emekçilerine sormadan bu hafızanın yok edilmesine sessiz kalma, beyaz altın tarlaları tarım politikalarıyla yok edildi, Altın Koza'nın festivalinin isminden çıkarılarak hafızanın da yok edilmesine Dur de diyor kabaklı bu kampanyasında. Göğsün Güneş'in kampanyasıyla devam ediyor programımız. Hep tutarsız, hep kesin olmayan glutensiz gıda onaylarından yorulduk. Kesin yiyin denilmeyen etiketi okuyan uyarı yoksa yiyebilirsiniz denilmesinden çok yoruluyoruz artık. Devlet el atsın bu soruna, üzerine yazın ne olur? Kesin glutensizdir diyen herkes birbirine soyuruyor. Yiyebilir miyiz diye cevap veremeyince üzülüyoruz. ''Bizler net bilgileri devletten istiyoruz. Artık duysunlar. Biz yorgunuz, halsiziz, güçsüzüz. Bir de netleşmemiş durumlar yormasın.'' diyor Güneş. Glutensiz gıdaların etiketlenmesini istediği bu kampanyasında. Sinan Dursunoğlu da kampanyasında UEFA'nın İstanbul'da yaşanan terör saldırısı sonrası saygı duruşu kararını eleştiriyor. UEFA, Türkiye'de meydana gelen terör saldırısı sonrasında bir dakikalık saygı duruşu talebini reddetmiştir. Gerekçe olarak da katılımcı ülke şartı arandığını belirtmiştir. Turnuvadan elenen bir ülkede bomba patlasa dahi saygı duruşunun yapılamayacağının altı çizilmiştir. Bu karara ve insan hakları konusunda eline su döktürmeyen Avrupa Birliği ve onun futbolunu yöneten UEFA kurumunun tavrına karşı çıkıyoruz. UEFA 2016'nın ana sponsorlarından bir ikisi bizim vergilerimizle var olan THY ve Azeri Sokar Enerji olarak da buna tepki koyulması gerektiğini düşünüyoruz. Bütün dünya ülkelerinde basketboldan beyzbola çeşitli spor müsabakalarında saygı duruşu yapılırken UEFA'nın katliama duyarsız kalması kabul edilmez bir ikiyüzlülüktür. Lütfen siz de destek olun siyasetin dibine kadar batmış olduğu UEFA'ya tepki gösterelim diyor oğlu Yalnız kısa süre önce UEFA'dan yapılan açıklamada bu durum düzeltildi ve Euro 2016 maçlarında saygı duruşu kararı alında Böylece kampanyada başarıya ulaşmış oldu. Manisa'dan bir başka başarıya ulaşmış kampanyaya kulak veriyoruz. Şimdi de çok anlamlı bir kampanya. Yıldız Biçer kampanyasında hepatit C ilaçlarında da SGK tarafından karşılanma talep ediyordu. Biçer son olarak kampanyasına yaptığı güncelleme ile başarıya ulaştığını ilan etti. Geçtiğimiz Şubat ayından bugüne kadar Hepatit C hastaları için çalışmalarımız devam etmekteydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hepatit C hastaları için hayati önem taşıyan ilaçların ödemesinin devlet tarafından yapılması gerektiğini gündeme getirmiştik bu kampanyayla. Aylar önce başlattığımız bu mücadeleye sizlerin verdiği destekle Sosyal Güvenlik Kurumu yani SGK hastaların iyileşme sürecini kısaltan ve tüm dünya tarafından kesin tedavi yöntemi kabul edilen 3 yeni Hepatit C ilacını Ödeme listesine ekledi diyerek güzel haberi verdi Biçer. Destek olan herkese teşekkür etti bu başarısında. Son olarak Arjantin'e uzanıyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi Arjantin'de de hayvanat bahçelerinin varlığı artık her geçen gün daha da tartışılır hale geliyor. Hatta ülkede hayvanat bahçelerinin kapanması için kampanyaları örgütleyen bir sivil toplum kuruluşu da var. Kendilerine günah bahçelerini kapatma örgütü diyen bu topluluk... Tüm ülkede bu konuyla mücadele ediyor. Bu kapsamda ülkenin başkenti Buenos Aires'teki ülkenin en büyük hayvanat bahçesinin kapatılıp yerine bir ekolojik park yapılmasını talep ediyor. Günah bahçelerini kapatma örgütü. Bu taleplerini Change.org üzerinden başlattıkları kampanyayla herkesle paylaştılar ve kısa sürede 100 bine yakın kişinin imzalarıyla destek verdi bu kampanya. Ve burada güzel bir gelişme de var. Buenos Aires Belediye Başkanı Horacio Rodriguez kampanyacılara videolu bir cevap verdi. Yayınladığı videoda da bu talebi çok önemsediğini ve en kısa zamanda hayvanat bahçesinin kapatılacağını belirtti. Dolayısıyla burada da çok güçlü bir esasında başarı var. Tabii kapatılmasını bekliyor burayı kampanya başlatanlar. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Bugün sizlere ülkemizden ve hatta ta Arjantin'den derlediğimiz sağlık haklarından hayvan haklarına uzanan geniş bir yelpazide vatandaş hareketlerini aktardık. Siz de aynı şekilde değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Yarın sabah yine yeni kampanyalarla buluşmak üzere diyoruz. Esen kalın.